Bölüm 245 Allah'ı her zaman ve her yerde daima hatırdan çıkarmamak ayaktayken otururken yatarken abdestsizken cünüpken ve hayızlıyken Allah'ı anmanın caiz olması fakat cünüp ve hayızlı olanlar için Kur'an okumanın helal olmaması Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında gece ile gündüzün birbirini izlemesinde derin kavrayış ve aklı selim sahipleri için elbette alınacak dersler vardır. Onlar ki ayakta oturarak ve yanları üzerinde uyurken hep Allah'ı hatırlayıp anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde inceden inceye çok derin düşünürler. Sonra derler ki: Rabbimiz, sen yerleri ve gökleri boşuna yaratmadın. Seni tüm yakışıksız ve noksan sıfatlardan uzak tutarız. Bizi cehennem azabından koru. 3. Ali İmran 190-191. Hadis 1445. Ayşe Allah ondan razı olsun şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem her durumda yani abdestli abdestsiz Allah'ı hiç hatırından çıkarmazdı. Hadis 1446. İbn Abbas'tan Allah onlardan razı olsun. Riva'yete göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz biriniz eşine cinsi temas için yaklaştığında Bismillah, Allahümme, Cenni bini şeytane ve Cenni bini şeytane ma razak dena. Allahüm, bizden uzaklaştır. ''Bize vereceğin çocuktan da uzaklaştır.'' derse ve bu beraberlikten çocukları olursa, şeytan ona asla zarar veremez.'' buyurdular.